Vakatın elinde bir liste var. Önceliği olan kadınlar işte eşi olmayan boşanmış şiddete uğramış kadınlar onlara dağıtım yaptıktan sonra elimizde kalan malzemeleri bir takım çok fakir olan çok hiçbir alın olmayan mahalleler onları tespit etmiş durumdalar. Oralara bırakıp ondan sonra bir araya geleceğiz. Yani biz gecenin yılbaşının ilk saatlerinde dağıtıyor olacağız. Ondan sonra da toplanacağız bir yerde konuşmak için. Peki ayda pazartesi günü yılbaşını nasıl geçirdiğinizi konuşmak için tekrar sizi arayacağız.